Onun üzerinde duralım. El ihsanu en ta'budallaha kaenneke terahu fe in lam tekun terahu fe innehu yarak. İhsan gerçekten senin Allah Teala'yı görür gibi ibadet etmendir. Şayet sen onu görmezsen gerçekten o seni görüp durur.